Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhi Rabbi alamin Ve salat ala Rasulina Muhammad wa ala alehi wa sabbih. Vaman çara la nehjhi vaman itbahe bi ihsan la yomid <gülüyor> din. Rabbi şirahli caddri vayicerli amri. Vahlul aqdte min lisan yfkahu kabli. Allahu məlmlənə məyəmfan vəmfan biməlmləmtənə. Vazinə ya Amma kaldığımız yerden Allah subhanahu wa nasip ederse inşallah Muhammed bin Abdülvahhab'ın yazmış olduğu Mesailül Cahiliye adlı Cahiliyenin meseleleri adlı risalenin şerhine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta cahiliyenin özelliklerinden olan 20. özelliği almıştık. Bu hafta da Allah subhanahu wa taala nasip ederse inşallah 21. özellikle beraber devam edeceğiz. El hadiyetu el i̇şrûn 21. cahiliyenin vasfı ve özelliği Tahrif-i kelamallâhi min ba'di mâ ve hum ya'lemûh Aklettikten sonra, fehmettikten sonra Allah'ın kelamını, Allah'ın sözünü tahrif etmeleri Allah'ın sözünü değiştirmeleri Tabi ben dersin başında söylemiştim Bu şerhe ilk başladığımız zaman Şeyh'in bu risalesine şerh düşen İmam Alyosu'ydı al kendi dönemine dair yaptığı bir yorum var. Biliyorsunuz İmam al şurada 200 sene önce yaşamış bir fakihtir. Kendi dönemi için diyor ki böyle فِي هَذَا الْأَصْرِ مَنْ هُوَ عَلَى Bu asırda diyor, şeyhin bu bahsettiği şekil üzere, şeyhin bu bahsettiği hal üzere birçok kimseleri görebilirsiniz. تَرَاهُ يُصَرِّفُ النُّسُسُ Nasları tasarruf ettiklerini görebilirsiniz. وَيُوَوِّلُهَا اِلَى مَا يَشْتَه۪يهِ مِنَ ahva, Hevaların iştiyah, iştah duyduğu şeylere Allah'ın sözlerini tevil ettiklerini görebilirsiniz. Şimdi bu özellikle kendisini İslam'a nispet eden, Kur'an ve sünnetten istidlal yapan, Kur'an'dan ve sünnetten delil çıkarttığını iddia edip de Allah adına yalan konuşan insanların genelde yaptığı sorunun adıdır. Burada bahsettiği şey. Nedir o? Allah'ın sözünü yerine koymazlar. Şimdi bir sonrakini de okuyacağım. 22. özelliği ve şerhe öyle bismillah diyeceğim inşallah. Çünkü sonraki konuyla, sonraki cahilin özelliğiyle, cahilenin bu özelliği aynı şeyle. Bu es-saniyet ve 22. cahiliyenin özelliğinde diyor ki tahriful ulema u li din. İlim sahibi alimlerin din kitaplarını tahrif edip değiştirmeleri. Allah'ın şu sözünü delil getiriyor. Bakara suresi 78 ve 79. ayet-i kerime. Ve minhum ummiyuna la ya'lamunel kitabe illa O Yahudi ve Hristiyanlardan Kendilerine kitap verilenlerden Öyleleri vardır ki Onlar kitaptan hiçbir şey bilmezler Bugün insanların çoğunun Kendini Kur'an'a nispet edip bilmediği gibi İlla Bir şeyler var bildikleri Emaniyye Temenniler var Nedir o temenni Adam Anadan babadan bir şey öğrenmiş Anne baba demiş ki bu haramdır Bu caizdir bu caiz değildir Buna benzer bir şeyler öğretmiş Zannediyor ki o Allah'ın dinidir. E kitaba baksa, sünnete baksa öyle değil. Yahudi ve Hristiyanların çoğu da Tevrat'ın ve İncil'in ehli olduğunu söylemelerine rağmen kitaptan bildikleri şey temenniden başka bir şey değildir. Allah ayette öyle söylüyor. İlla emaniyya. Temenniler var. Yani zanlar var. Hakikat değil. Ve inhum illa yegunnun. Onlar zan içerisindeler. Valla zan hak. Yani ben ayetin Arapçası şu an hatırlayamadım. Ayeti kerimede Necm suresinde Allah Sübhanu Teala diyor ki zan haktan bir şey götürmez. Zan haktan bir şey götürmez. Yani bizim bir şeyi zannetmiş olmamız onun hak olduğunu gerektirmez. O yüzden Allah subhanehu ve teala inancımızı delil üzere bilmemizi, inancımızı karineler üzerine bilmemizi bize emretmiştir zaten. Ayet-i kerimenin devamında diyor ki فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ Onlara yazıklar olsun ki, onlara veyl olsun ki, cehennemin bir kuyusu olsun ki kitabe bi بِاَيْد۪يهِمْ Kitabı elleriyle yazdılar. ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عَلِلَّهِ Sonra da de dediler bu Allah'ın katındandır liştiru bihi semnen kadile az bir paha karşılığında sattılar bunları feveylul lehum onlara yazıklar olsun mimma ketebet eydihim elleriyle kazandıkları sebebiyle veveylul lehum mimma yeksebun gene elleriyle kazandıkları sebebiyle onlara ne olsun yazıklar olsun ben şimdi alusi'nin gene ufak böyle bir cümlelik iki cümlelik bir şerhi var onu okuyacağım ondan sonra bu iki tane unsunun şerhine izahına tafsilatıyla geçeceğiz inşallah. Diyor ki ve men kudati zaman. Bu zamanın kadılarına kim bakarsa. Hangi devlette yaşadı? Osmanlı Devleti'nin olduğu, e, o dönemde gene Suudi Arabistan yarımadasında Muhammed bin Abdullah'ın ve torunlarının kurduğu şeriat devletinin var olduğu dönem var. Biliyorsunuz o dönemdeki dünyanın siyasi halini bilmek lazım ki şeyhin sözü anlaşılabilsin. Ali'usinin düştüğü şerhte sözler anlaşılabilsin idrak edilebilsin Aliusi Arap Yarımadası'nda yaşamadı. Aliusi Osmanlı Devleti sınırlarında yaşıyordu. Kim diyor? Bu zamanın kadınlarına bakarsa, "Vemata la abu bihimin el ahkam. Ahkamda oynadıkları şeylere bakarsa diyor. Ve sarafa nusus ila ma tahwa Onların nasları hevalarının istediği şekilde tasarruf ettiklerini görecektir diyor. وَتَبْلِيلِ الْحَقِّ وَإِبْطَالِ Hakkı değiştirdiklerini ve iptal ettiklerini görecektir. بِمَا يَنَالُونَهُ مِنَ الرِّشَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّهُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمِ Rüşvet sebebiyle, makam mevki sebebiyle, insanların düşmanlıklarından korkmaları sebebiyle, sebepler çok. Buna benzer birçok sebepten ötürü bugünün kadıları Allah'ın kitabının naslarını olduğundan başka yerlere ne yapıyorlar? Tasarruf ediyorlar. وَتَبَيَّنَا Lehum min zalika bihrun la sahila lahu. Bahrun, özür dilerim. Min zalika bahrun la sahila lahu. Bu sebepler ki sahili olmayan denize benzer, o sebepler, o korkular ki sahili olmayan denize benzer, ölçüsü sınırı yoktur bunun. Wa hakada ba'd al-mubtadi'ati wa bulat al bazı bidatçıların ve kabirler hakkında aşırı gidenlerin hakkında beyan ettiğimiz gibi, wa kad bu hiyne fi gayri al-mawdi'. Bu bölgenin haricinde birçok kere öncesinde biz onların, o kabir bir bidatlarını anlatmıştık. Şimdi Muhammed bin Abdülvahab'ın sözü ardından Alüs'ün sözleri bitti. Buradan sonra Allah'ın tefrih ile biz diyoruz ki, ilk şeyhin okuduğumuz İslam'ı muhalife olan cahili ehlinin 21. aslında beyan ettiği gibi Allah'ın kelamını مِنْ بَعْدِ مَا Aklettikten sonra tahrif etmelerine gelince. Bugün birçoğumuzun tevhid davetini yaparken karşısına çıkan musibet budur. Çok zaman kardeşlerimiz böyle hocaları dinleyince, hocalar böyle patır patır Arapçadan ayeti okuyup tercümesini verince, hadisi okuyup tercümesini verince, bak hoca anlatıyor da millet kabul ediyor, bizim de ilmimiz olsa biz anlatsak millet de kabul eder ama bizim ilmimiz yok zannediyorlar. Oysa ki Allah Azza ve Celle'nin hidayet, hidayet dilediği bir kimse hiçbir hoca da anlatmasa hiçbir şeyh alim de anlatmasa hiçbir fakihle de karşılaşmasa sadece basit bir cahilin söylediği basit bir cümleyle hidayete erebilir, hakkı görebilir. Hakkın ve hidayetin kabullenilmesi delillerin açıklığı ve çokluğu değildir. O yüzden şeyh Ayeti kerimeden bu lafzı alarak ve tahrifi kelam Allah'imin birdiğine akıl ohu aklettikten sonra tahrif etmeleri. Şimdi birçok kimse vardır, tevhidi beyan edersiniz, anlatırsınız, delilleri koyarsınız, adam akleder, fehmeder, anlar ama sözü çarptırır, değiştirir, başka yere koyar. Bu ehli kitabın yaptığı tahrifti. Bakın. Ehli kitabın yaptığı tahrifi çocukluktan beri anlatırken ne diye anlatırlar bize? Kitap sahibi Yahudi ve Hristiyanlar, kitap sahibi Yahudi ve Hristiyanlar, İncil'in yazılarını değiştirdiler de öyle tahrif ettiler. İslam İbni Teymiye ve birçok İslam fakihi diyor ki, ehli kitabın yaptığı ilk tahrif manayı tahrif etmekte. Kelimeleri değil. Manayı tahrif etmekti Manayı değiştirmekti Kelimeleri değiştirmek değil Mesela ehli kitabın tahriflerine bir bakın Kur'an'ı kerime Göstereyim mi mana tahrif etmeyi Misal Ne dedi Yahudiler İnnemel bey'u Mithlur riba Faiz ticarettir dediler Faizin adını değiştirdiler Eşyanın Mananın içeriğini değiştirdiler İçini boşalttılar. Faiz oldu alışveriş. Ne var ki diyor alışveriş nedir? Akittir. Öyle mi? En dindir. Karşılıklı iki kişinin razı olmasadır. Bir şey aldım verdim demesidir. E ben faizi kabul edip razı olduktan sonra, o alan razı olduktan sonra al sana alışveriş dediler. Al sana akittir dediler. Tahlifin en tehlikelisi, ehli kitabın ilk yaptığı işte bu. Kelimelerin, manaların içerisini boşaltmak. Bizim ümmetimiz ne yaptılar? Öyle bir cahil kelimesini tahrif ettiler ki sağ olsun işte kendini İslam'a nispet edip Yahudi, Hristiyanların torunları olanlar var. Cahil eşittir mazur dediler. Oysa ki Allah Kur'an'da çok kez müşriklerin zaten cahil olduğunu anlattı. Allah Kur'an'da çok kez cehaletin başı başına bir küfür olduğunu anlattı. Allah Kur'an'da ve sünnette çok kez cehaletin başı başına bir suç Günah olduğunu anlattı. Ama onlar cehalet eşittir, mazerettir diye anlattılar. Cahil dedin mi? Ha o zaman tamam. Bu kabul edilmiştir, mazurdur, affedilmiştir. Kafalara bu manayı yüklediler. Adamın bir tanesi delim getiriyor. Musa aleyhisselamı kavmi Ey Musa! اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ Onların ilahları gibi bize de ilahlar yap diye talep ettiğinde bak ayetin sonunda ne dedi? Siz cahil bir kavimsiniz. Siz cahil bir kavim. e siz cahil bir kavimsiniz, Müslümansınız, cennettesiniz, cennetin ortasındasınız mı demek? Manayı tahrif edersen, manayı anlayıp fehmedemezsen ne anlayıp zannedeceksin? Siz cahilsiniz yani kardeşimizsiniz. Ama sen cahilin manasını sen cahilin manasını suçlu, sen cahilin manasını mazeretsiz olarak telakki eder, kabul edersen, işte o zaman anlayacağın mesaj da Kur'an'dan değişecek. O yüzden ehli kitabın ilk yaptığı tahlif manaları değiştirmek, isimleri değiştirmek. Birçok şey var bugün vakada da irdelen, ibadet mesela ilk. Kavramı değiştirilen şeylerden bir tanesi. Nedir ibadet? Namaz oruç zekat yani bu kadar. ibadet bu dört şey, beş şey. Oysa ki ibadet o kadar çok ki. İsmun camiun likulli mâ yuhibbuhullâhu <gülüyor> ve yavdâhu minel akvali vel amâli allahireti vel batina Allah'ın sevip razı olduğu Allah'ın sevip razı olduğu zahir söz ve amellerin hepsinin bütününün genel adıdır. O kadar çoktur ki. O kadar çoktur. Mesela şirk. Size örnek verin desem ne diyeceksiniz? İtaat şirki, dua şirki, tevekkül şirki, korku şirki, sevgi şirki, şu şirki, bu şirki. 10 tane sayarsınız. 20 sayın, 30 sayın. Ebnül Kay Medar-ı ne diyor ki? Şirk o kadar çeşittir ki Allah'tan başka kimse onun adedini bilmez diyor. O kadar çeşittir ki tevhidin zıttı olan, tevhidi bozan şirk adedini Allah'tan başka kimse sayamaz, bilmez diyor. Niye? O kadar çok. Mesela size bir örneğini vereyim şirki. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz zina iftirasıyla karşı karşıya. İbn-i Teymiye şimdi bu ayeti nasıl yorumluyor? Şirki nasıl algılamış? Bir ona bir bakın diye örneğini veriyor. Mesela o kıssada kadının diğer şehirdeki kadınların dediği gibi emirin karısının aşkı gözünü kör etmiş. O Yusuf'a aşık olmuş. Kadın da bunu duyunca durur mu? Bütün kadınları topluyor ve etet kulli vahidetin her birine de bıçak vermiş. Dağıtmış her birine ve kâlete huruci dedi ki çık bakayım şunların önüne bir Yusuf. Yusuf bir çıktı, hepsi parmaklarını kestiler. Haşa beşer. Dediler ki haşa bu beşer değil dediler. Bu melektir. İlle melekun kerim yani. Ancak Kerim bir melektir bu insan olan bu kadar güzel bir şey olamaz dedi kadınlar. Parmaklarını kestiler Yusuf'un güzelliğine kınadıkları şeyler. Ebni Teymiye bu ayetleri şerh ederken, yorumlarken diyor ki Rahimehullah Şirk diyor öyle bir şeydir ki kalbe girerse aşk da o kalbe girer diyor. Şirk öyle bir şeydir ki o kalbe girdiğinde aşk da o kalbe girer yani bugün aşkından ölenler, bitenler, yananlar, kendini atanlar değil mi? Her çeşit adam görüyoruz. İbn-i diyor ki kalpte şirk varsa aşk vardır diyor. Çünkü diyor o emirin karısı da kavmi de müşriktiler. Kalplerinde şirk olduğu için aşk da o kalbe girdi. İbn-i şirk anlayışı. Şimdi o anlayışla bir baktığınız zaman çoğumuzun elenmesi lazım şirkte tevit babından. Hepimizin böyle hastalıkları olmuştur zaman zaman. Zaten aşk hastalıklı kalbin işidir. Aşk hastalıklı kalbin işidir. Diyor ki o şirki defedecek şey iki şeydir. İki şey. Allah'ı her şeyden çok sevmek, Allah'tan korkmak. Korku ve Allah'a olan sevgi kalpten bu pisliği defeder. Şimdi ibadete dönersek, yani şirke dönersek bir sayın desem 3-5 tane kalıplaşmış cümle sadece sayılabilir. Oysa ki ibadet dediğiniz bu kadar kısıtlı değil çok daha geniş bir şeydir. Ama ibadeti kafalara oruç, namaz, zekat, hac diye koyunca şimdi adam Kur'an'ı Kerim'i okuyor. O Allah'tan başkasına ibadet edenler he zaten bu Budistler var ya işte taşa secde ediyorlar. Namaz secdedir. Bak namaz ibadetini Allah'tan başkasına yapıyorlar. Allah onları kastediyor. Kafada hemen bu uyanıyor. Niye? Kafa bir şeyle dolmuş? Beyin öyle bir şeydir. Sürahiye benzer. Su koyarsanız bardağa dökeceğiniz sudur. Yağ koyarsanız dökeceğiniz yağdır. Vişne suyu koyarsanız bardağa dökülecek olan vişnedir. Kafaya ne koyarsanız o dökülür neticesinde. O yüzden insan otomatik olarak sonuççu bir varlıktır. Yani ne anlatırsanız hemen... Sen mesela bir nasihat et, ama öyle anlama yani sonucu böyle çıkarma diye de ekleme yaparsınız. Adama nasihat et, Yanlış anlama sana kızdığından değil. Niye? Otomatik olarak biri birine nasihat etti mi kızmak algılanır kafada. Beyin hemen sonuç çıkartır bu adam sana kızıyor. Allah böyle bir varlık olarak yaratmış bizi. Beyin de dolduğu sonucu çıkardığı için ibadetin manasını şeytan tahrif ederse en büyük işini yapmış oluyor. Kimi kullanıyor bu manaları tahrif ederken? Kendini Allah adına konuşma yetkisinde gören, Allah adına konuşan, konuşurken de cehaletle ve heva ile konuşan kimseler üzerinden yapıyor. Konuşurken cehalet ve heva ikisi ayrı şeydir ha. Akıl ve iman sahipleri bu ikisini ayırırlar. Cehalet insanın ilimsizliğidir. Heva aklettikten sonra nefsinin pisliği sebebiyle inkar etmektir. Kaderiyenin, mutezilenin, cehmiyenin, havalicin, bütün bidat taifelerini Kur'an'dan ve sünnetten istidlal yapan, kendini İslam'a nispet eden sapık bütün taifelerin yaptığı şey aklettikten sonra yüz çevirmektir. Mesela Kadı Kadabdülkahar el-Baghdadi, El-Farku Beynel Fırak adlı kitapta fırkaları ve hizipleri anlatırken kaderi biriyle bir konuşmasını naklediyor. Hep çocukluktan beri bize ne öğretilmiştir? Biz istedik Allah da yarattı. Sanki Allah bizim haşa hizmetçimiz. Biz diliyoruz. Biz ne dilersek dileyelim. Allah da zaten hali hazırda hizmetçi. Hemen. Ol diyor veriyor. Öyle bir şey yok. Bu yani eşarilerin ve maturidilerin bidatından bir bidattır ya. Ehli sünnet kader meselesine böyle inanmaz. Tabi bir gün Kadı el baghdadi böyle bir kaderiyle karşılaşınca diyor ki o zaman senin inandığın Allah kul ne diliyorsa kuluna itaat eden onun dilediğini yaratan olur. O zaman Allah kula itaat ediyor. Akletti, anladı, fehmetti. E dedi öyleyse öyledir. Şimdi kibir var ya diyebilir mi ben hata ettim? Diyebilir mi ben yanlış yaptım? وَاِذَا قِيلَ لَهُ تَقِلَّهُ اَخَذَتْهُ لَا اِسْمِ Allah'tan kork denildiğinde o zaman onu bir izzet kaplar, kibir kaplar. Bir ismi günahla beraber. Yani kibriyle o izzetlilik duygusunu getiren şey günahtır. Cehennem <gülüyor> Cehennem ona yeter diyor Allah O cahiliye ehlinin özelliklerinden bir özelliktir. Nasihat edildiğinde kibirlenmek, nasihat edildiğinde izzetli tavır takılmaya kalkışmak bu cahiliye ehlinin özelliğindendir. Özet itibariyle böyle bir e, böyle bir tahrif yapıldığı zaman şeytandan, iblisten kelimelerin ve Manaların içi boşaltıldığı, tahrif edildiği zaman akıl sonuççu bir varlık olduğu için dediğim gibi çıkacak sonuçlar yanlış olacak. O yüzden biz Müslümanlar olarak annelerimizin karnından cehaletle çıkan bizler. Allah ayette öyle diyor. Biz size anneleriniz karnında hiçbir şey bilmezken çıkardık. Size göresiniz diye gözler, işitesiniz diye kulaklar ve hissedip anlayasınız diye kalpler verdik. لَعَلَّهُمْ teşkurun. La um, laallekum teşkurun umulur ki şükredersiniz diye. İlmi gözle okuruz, kulağımızla dinleriz, kalbimizle anlarız ve şükür ondan sonra gelir. Ona teslim olduğumuzda, amel ettiğimizde şükür beraberinde gelmiş olur. Bizde asıl cehalettir. O zaman biz kafamızdaki bütün kelimeleri ve manaları vahyin suyuyla yıkayacağız. Vahyin gösterdiği şekilde manaların ve ıstılahların içerisini dolduracağız. Aksi takdirde biz de insanların yapmış olduğu tahrifin bir parçası olmuş oluruz. Peki Ehli Kitabın tahrifi sadece mana tahrif etmek mi yok? İkinci bir kısmı var. Ehli Kitap nasıl bir tahrifte bulundular? Elleriyle yazdılar ve bozdular. Bakın İncile dört tane İncil var kabul edilen. Yohanna, Markos falan filan işte isimlerini ben ezbere bilmiyorum hepsini. Dört tane İncil var kabul ettikleri. Yohanna denen bir papaz yazmış. Biliyorsunuz İznik Gölü Hristiyanlar için Türk toprakları, Andol toprakları önemli yerlerdir. Meryem Ana Kilisesi vardır İzmir Efes'te. İznik'te zaten tarihteki en büyük Hristiyan papazların dünyadaki toplantısı yapılmıştır. Zaten indirile indirile dört tane indirebilmişlerdir. Yani İncil onların katında çoktur. Alimlerinin yazdığı Allah adına uydurdukları iftiralar çoktur. Dört tane indirilmiştir. İznik'te kararı alınmıştır. Onlar Allah adına bir şeyler yazdılar, zahiri manada, hakiki manada dediler ki bu Allah'ın katındandır. İslam için bu geçerli olmayabilir mi? Bugün bu şüphe de getirilebilir. Allah koruyacağını vaat etmiş birincisi. İkincisi Müslümanların avamı bile Kur'an yanlış basılsa matbaada yo bu Kur'an'da bir yanlışlık var, böyle ezberlemedik diyor. Çünkü Müslümanlar sahabe ve tabinin döneminden beri ilimde esası... Ezber koydukları için, ilimde esası ezber koydukları için ilmi ezberlediler. Yani şu son dönem bizim tembel Müslümanlarımız hariç geçmiş böyleydi. Yani bundan sonra belki tahrif etmek isteyen birileri belli oranlarda bir şeyler yapma çabalarına girebilir ama geçmişte bunu yapamadılar. Mesela Mekkeli müşriklerin ezber yeteneğini anlamak istiyorsanız size örneğini vereyim. O dönemdeki Kureş kabilesinin. Daha İbni Abbas İslam gelmeden önce çocukken, özür dileyim İbn Abbas İslam'da büyüldü de amcası Abbas e, peygamberimizin cahiliyedeydi sonra İslam oldular. İbni Abbas da onun oğludur adı Abdullah'tır. Bir adamın biri çıktığında bin beytlik yani bin beyit dediğiniz beyit iki tane satırdan oluşur. 2000 bin satır demektir bu bin beytlik bir şiir okuyor adam oradan aşağı iniyor o çıkıyor aynı şiiri okuyor o kadar ezber yetenekleri var Kureş kavminin o kadar fasihler o kadar edebiyattan anlıyor her biri en cahil sokaktaki terzisi şoförü taksi şoförü hepsi düşünün ki edebiyat biliyor yani öyle bir kavim ezber yetenekleri böyle yüksek niye? hiçbiri okuma yazma bilmiyor ki ümmiler Ümmi olursa ne yapacak? Bütün bilgiyi ezberinde tutacak. Ağızdan alacak, ağızdan aldığını da ezberleyecek. Yanlış da alsa, doğru da alsa ezberliyorlar. Öyle bir kendilerine koydukları kural var. Öyle bir ahlak var. Her şeyi ezberliyorlardı. İslam ümmeti o yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk yaptığı Kur'an hafızları yetiştirmekti. Bir Maun olayında, Maun kuyuları olayında şehit edilen yetmiş sahabe... ...nin ardından 40 gün o kavme beddua edip lanet etme sebebi buydu. Allah'ın peygamberi 70 tane güzide sahabeye Kur'an ezberletmiş, hafız yapmış. O kavim kandırmışlar peygamberi. Bak peygamber de olsa görememiş hainliklerini. Burada da bir ibret var. Öyle mi? Yani böyle kendimizi çok kesinci bir, ya nasıl da gö ya göremeyiz abi. Karpuz değil ki yarıp içine bakalım. He? Ya içine bakamayız ki peygamber de görememiş bunu. 70 tane en güzüde en seçkin en sevdiği adamını hafız kuran hafızı adamını göndermiş. Pusu kurup şehit etmişler. Bukhar müslim rivayetinde diyor amcanın oğlunun diyor selamı var. O dedi ki ya Rabbi bizim şehitliğimizi peygambere ulaştır. Ve o diyor şehit olurken oku yediğinde ok ona isabet ettiğinde Fustu ve ka Kabe dedi. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kurtuldu. Sahabe bak, ilim talebesi hafız da olsa şehadetle yaşıyor her dakika. Fustu ve Rabbul Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kurtuldu. Şehitlik geldi de işte. İlim yolunda da çıksa şehitlik isabet edecekse edecek. Kimine cihat meydanında, kimine davet yolunda. Ve Allah Resulü o amcasının oğluna bu sözünü naklediyor aleyhisselatu vesselam. O gün 70 tane sahabe Hafız sahabe şehit olunca ondan sonraki savaşlara peygamber hafızları çıkarmıyor aleyhissalatü vesselam. Ta ki din korunsun. Hafızları savaşta geride tutuyor. Savaşa diğer sahabeleri çıkartıyor. Çünkü ilmin muhafazasının esası dediğim gibi ezberdir kardeşler. Allah ayeti kerimede ehli kitaba diyor ki biz din adamlarından söz almıştık dini koruyacaklar diye. Allah dinin muhafazasını insanlara vermiş. Sen koruyacaksın sınırlarını. Ezberleyeceksin ve anlatacaksın. Sınırlar bunlardır diye herkese öğreteceksin. O yüzden ehli kitabın ikinci yaptığı elleriyle yazmaktı ve nitekim yaptılar dört tane İncilleri var. Tabi burada şu önemli bir noktanın işareti var kardeşlerim, Özellikle İslam fakihlerinin irdelediği. Yazının İslam'da hüccet olup olmaması bu ayeti kerimede, Bakara suresindeki 78 ve 79. ayeti kerimede vardır. Allah ne dedi? "Fe veilul lillezine kitabe bi edihim." Kitabı elleriyle yazıp o elleriyle kazandıkları sebebiyle onu Allah'a nispet edenlere yazıklar olsun. Demek ki elle yazılan şey bir sorumluluk gerektiriyor. Yazdığın imansa, yazdığın ilimse yazdığın takvar ve hayırsa ecrini alıyorsun yazdığın ama küfürse yazdığın ama haramsa onun da sorumluluğunu alıyorsun Kit kitabe yazı hüccettir eğer öyle olmasaydı Allah melekleri yaptığımız amelleri yazdırmazdı neden kıyamet günü Allah azze ve celle bizi muhakeme ettiği zaman delil olarak ne konacak ortaya yazı çünkü yazı hüccettir. Çünkü yazı delildir. O yüzden bugün bir şer olduğu için burada yeri geldiğinden hatırlatıyorum. Birçok anlaşma var. Küfür devletlerinde yaşadığımız için, kafirlerin arasında yaşadığımız, müşriklerin arasında yaşadığımız için kafirler her deliye küfrü sıkıştırıyorlar. Her deliye. Yani su alacaksın, bankayla bir sözleşme yapacaksın... İnternet alacaksın, başka bir şey yapacaksın, bir yazılı anlaşma koyuyorlar önüne. Anlaşmada yazıyor ki, farklı farklı şeyler, her anlaşmada ayrı bir şey yazıyor. Şimdi her birini ayrı irdelemek lazım. Ben genel mutlak konuşuyorum. Anlaşmada yazıyor ki, ben Allah'a küfretmeyi taahhüt ediyorum. Ya diyeceğim hoca öyle yazar mı? E, öyle yazmaz tabii. Adam yazıyor ki, ben ihtilaf çıktığında... Amerika'da yerel mahkemelerine muhakeme olmayı ve o muhakemenin vereceği hükme de rıza göstermeyi taahhüt ediyorum. Eğer bu alınan şey Google gibi Amerikan bir şirketinden alınan resmi bir, anlaş, bir ürünse sana resmi olarak bu anlaşmayı gönderiyorlar. Diyor kabul etmiyorsan ürünümü geri gönder diyor. Yarın ihtilaf çıkacak seninle benim aranda. Bize bir mahkeme hükmetmesi lazım. E Müslüman... Nisa suresi 60. ayet-i gereği olarak şeriatın dışında başka bir mahkemeden hüküm talep edemez. يُرِيدُنَا ile tavut تَاغُوتُ وَقَدْ اُمْيُرَا يَكْفُرُوبِ Onlar tavuta muhakeme olmak istiyorlar. Oysa ki onu inkar etmekle, küfretmekle emrolunmuşlardı. Bazen önünüze imanı yazar koyarlar. Yani insan iman nasıl yazar? İlim yazar. Alimdir, kitap yazar, ilim talebesidir. Ecir alır ondan. Ama aynı adam kalkar Allah'a küfretmeyi bir kağıda yazarsa... O zaman da onun hesabını, din günü Allah Subhanahu ve teala ne yapacaktır? Kesinlikle ve kesinlikle verecektir kardeşlerim. Cahiliyenin 23. özelliği olarak, 23. esas olarak, وَهِيَ مِنْ عَاجَبِ الْمَسَائِلِ وَالْخِصَالِ Bu diyor en garip, en acayip, fasiletlerden en garip meselelerden bir tanesidir ki muadatu'd-dinillezi intasabu ileyhi eşeddü'l-adavatu ve'l-mualatuhum limezhebi'l-kuffarillezine faraku ekmelü'l-mualati farakuhum ekmelü'l-mualati yani düşmanlık ettikleri dine kendilerinin nispet ettikleri adam kendini mesela İslam'a nispet ediyor hak olan dine ama kendini nispet ettiği dine de düşmanlık ediyor farkında olmadan Hatta kafirlere beslediği dostluktan daha büyük bir düşmanlık besliyor. E şimdi bugün yok mu bu? Oho o kadar var ki. Vatandaşın biri yani 3-5 tane cahili müşriği savunacak diye müşriklere düşmanlığı bırakmış. Allah'a ibadette birleyenlere düşman olmuş. Gecesi gündüzü havariçler, hariciler. O da zannıyla. Müslümanlar onların söylediklerinden münezzehler uzaklar beliner. Geceleri gündüzleri insanlara şirki anlatmadan önce hariciliğin ne olduğunu anlatıyorlar şimdi. Niye? Çıkış kapısı. Ya şirkten bu kadar sakındırsana güzel kardeşim. Şirki bu kadar kötülesene. Hiç şirki bu kadar kötüledin mi? Hiç şirkten bu kadar konuştun mu? Hiç şirkten bu kadar men mi insanları? Şirk nedir öğreteyim mi sana Allah'ın kitabından? İbrahim dedi ki: "Vac'udnî ve banî en na'budal asnâm. Rabbî innehunnadlen katsîran İbrahim dedi: "Ya Rabbî beni ve peygamber olan İshak'ı ve İsmail gibi iki çocuğu için beni ve çocuklarımı putlara ibadet etmekten koru." İbrahim de iki peygamber çocuğu da puta ibadet eder mi? Sen ben biliyoruz da o bilmiyor mu? Demek ki putlara ibadet öyle bilinen abattığı gibi çok böyle Açık bir şey değilmiş. Bazen gizli olabilir, bazen kapalı olabilir. İbrahim korktu. İbrahim et temimi diyor ki İbrahim nefsine şirkten daha emin değilse hangimiz emin olabilir? O şirke düşmekten korktu Rabbine yalvardıysa ondan sonra hangimiz nefsi için şirkten daha emin olabilir? Haricilikten korkuttukları kadar şirkten korkutmadılar insanlar. Haricilik iyi bir şey değil. Yani o manada söylemiyoruz bu söylediklerimizi. Ama önce bir şirke anlatın. Sonra hariciliğin sınırlarını da anlatırsınız. Dersiniz bu da kötü bir şeydir. Bundan uzak durun. İbrahim en-Nehai tabinin büyüklerinden diyor ki Mürciyenin bu ümmete olan fitnesi Ezarika'nın fitnesinden daha şedittir. Ezarika haricilerin bir koludur. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bazı peygamberleri dahi tekfir eden, Yusuf suresinin Kur'an'dan olmadığını, içinde aşkın geçtiği bir surenin Allah'ın kelamı olmayacağını söyleyen pis kafirler. Ama mürciye, herkes Müslümandır. La ilahe illallah diyen kardeşimizdir. Amel imandan değildir. İman tasdiktir. Kabul ettiyse bırak adamı ne sıkıştırıyorsun bak. İrcan'ın geldiği son nokta Fethullah diyor, Hristiyanları zorlamayın, adamlar namaz kılamaz. Bırakın Hristiyan kalsınlar, Müslüman olsalar namaz kılmak zorunda kalacaklar, yapamayacaklar, daha suçlu olacaklar. Bak sonu yok ki pisliğin, sonu yok koy üzerine gelsin. Oradan sen yuvarla yukarıdan kar topunu aşağıya kocaman çığ olup gelecekler. İşin kuralı bu. Oradan biri attı kar topunu tepeden, aha önümüze çıktı koca bir çığ. Önümüze çıktı koca bir çığ insanları altında yok ediyor, eziyor. E haricilikse bazen şeref olmuş ya. Nerede olmuş? Ahmet bin Hanbeli olmuş. İbn-i Teymiye Mecmuatül Feteva'da diyor ki 7. ciltte Düşmanlarımız Ebu Musa ve falan bizi sevmeyenlerin meclislerinde Kur'an ne mahluktur ne de değildir. Sözünü naklederekten bizi Kur'an mahluktur meselesinde kınadıklarını Tekfir hakkındaki görüşlerimizi de naklederek bizim hariciler gibi düşündüğümüzü zikrettiklerini söylüyorlardı diyor. Ve diyor Ahmet bunu söylerken acı bir şekilde tebessüm ediyordu. Yani Ahmet bin Hanbele harici demişler asrındakiler. Onu anlayacağız yani bu kadar lafı bundan uzatıyor. Şeyhülislam Hüzzam İbni Teymi'ye demediler mi? Ona da dediler. Muhammed bin Abdülvahba Said Nursi'nin risalelerini açın okun o Müslümanlar tekfir eden haricinin tekidir diyor. O dönemde yaşayan herkesin kitabına bakın diyorlar ki o Müslümanlar tekfir eden bir haricidir. Bugün herkes müceddittir deyip rahmet okuyor. He? Dünyada milyonlar bu adamın peşine gidiyor. Amerika oturup bu adamı araştırıyor ki bu kadar adam nasıl gidiyor bu ekole. Bu kadar adam bu mezhebe nasıl intisap ediyor. Bu kadar adam bu yoldan nasıl gidiyorlar. Amerika'nın korku rüyası olmuş. Her yerden türeyen bu tarz düşünen insanlar... Her yerde kıyama kalkıyorlar. Silahlı bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Şeriat da şeriat başkasından da razı olmayız. Deliler gibi gözleri bir şey görmüyor. Hepsi ölüyorlar bu yolda. Adam oturup bakacak. E ona da harici demişler. Hepsine demişler. Bize demiyorsalar problem var zaten. Bize demiyorsalar bu ismi bizim imanı sorgulamamız, tevhidi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizden razıysalar kendimizi sorgulamamız lazım. Allah'ın düşmanları bizim hakkımızda iyi konuşuyorsalar onu sorgulamamız lazım. Maalesef bugün cahiliyenin bu özelliği de tezahür etmiştir. Müslümanlara yaptığı düşmanlığı kafirlere yapmayan insanlar türemiştir. Yaratıklar türemiştir günümüzde. Cahiliyenin 24. özelliği Rabiatul vel Eşrûn 24. özelliği Ennehum Lema iftarku ve kıl tayifet la tukbal min al-ıhak illa ma qalathu tayifethum kafaru bima ma maqayrihim min al-ıhaktey. Şimdi bu konu çok uzun bir konu arkasıyla yani beraberinde gelecek iki özellik daha var Onunla alakalı bir konu ben sadece okuyacağım kısa bir özet yapacağım uzun şerhini haftaya bırakacağım inşallah. Diyor ki cahlinin 24. özelliği onlar her fırkalaştıklarında ihtilaf edip ayrıldıklarında her bir taife hakkın kendi sözü olduğunu söylemiş kendinin dışındaki başkalarının yanında var olan hakka küfretmiştir. Bu cahiliyenin özelliğidir. Ki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle burada ayet-i kerimeyi getirmiş. Bakara suresi 113. ayet-i kerimeyi getirmiş. Allah Bakara suresinde bu ayet-i kerime diyor ki: "Vekaletil Yahudu leysetin nasara ala şey" Yahudiler dediler ki Hristiyanlar hiçbir şeydir. Yani hiçbir yol üzere değiller. Yani onlar batıl üzereler. Yani biz onların üzerinde olduğu şeyi reddediyoruz. Vakaletin Nasara leysetu'l Yahuda ala şey. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler batıl üzeredir. Onlar hiçbir şeydir. Wa hum yatlu'n el kitabe onlar kitabı okuyorlar. Kezalike qale'l lezine la ya'lemun misle qavlihim. Onların bu sözleri gibi Kitaptan hiçbir şey bilmeyenler de papan gibi onlar taklit ettiler onların dediğini dediler. Onlar da kuru kuruya bir düşmanlıkla birbirlerine o bir şey değil, bu bir şey değil birbirlerine iftirada bulundular. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ al الْقِيَامِ Allah kıyamet günü ihtilaf ettikleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. فِي مَا كَانُ فِيهِ يختلفون. ihtilaf ettiği şeylerin her birinde Allah teala onlar arasında hüküm verecektir diyor ki İmam Ali Hüseyin "ولا شك ان هذه من الخصال الجاهليه şüphe yoktur ki bu kötü ahlak da cahiliyenin özelliğindendir. Walehi el-yem muktirun minen nas. İnsanlardan çoğu bugün bu yol üzeredir. La ya taqudul hakka illa ma'ahu. Hakkı sadece kendi mezhebi olduğunu zanneder. Lasiyema arbabul mazahib özellikle mezhep sahiplerine has bir durum değildir. Yara kullu ehli mezhebin en ed-din ma'ahu her mezhep sahibi zanneder ki din onunla beraberdir." la ya'aduhu ila gayrihi ondan başkasına da düşmanlık edilmez. Ve diyor Allah şöyle söyledi: "Kul le hizbin bima Her hizip, her taife kendi yanındakiyle mutlu olmuştur diyor. Yani kendi yanında haktan var olan nasiple mutlu olmuştur. Şimdi az önce de söylediğim gibi beraberinde gelecek iki özellik de aşağı yukarı bununla alakalı. Normalde Yahudi Hristiyanların kâfir olduğuna inanmak Onların batıl üzere olduğuna inanmak İslam'ın vaciplerinden, emirlerinden bir emirdir. Kim böyle olduğuna inanmazsa Müslümanların icmasıyla kafirdir. E şimdi Allah bir yerde ihtilafa düşmeyi kınamış. Az önce okuduğum ayeti kerimelerde. Hatta bunun cahiliyenin özellikleri olduğunu anlatmış. E başka bir yerde de ihtilafta kesinlikle hak biziz. Onlar kesinlikle batıldır demeyi de dayatmış. Burada bir çelişki mi var? Yoksa haşa Allah bundan münezzehtir. Yoksa burada fehmetmemiz gereken çok nokta mı var? Burada fehmetmemiz gereken, anlamamız gereken önce ihtilaf nedir? Kaç çeşittir? İhtilafın hangisi muteberdir? Hangisi muteber değildir ki bu bab çok uzun dediğim gibi. O yüzden bu bölümü haftaya bırakıyorum. Hafta inşallah ihtilaf, ihtilafın kısımları, ihtilafın edebi, selefin ihtilaflarından örnekler, birbirlerine karşı muameleler bunları anlatacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanımdandır. Bu akhiridavane enel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilaha illallah ve etûbü bike.